Büyük oteldeki misafirler. Yazan Wolfgang Kildesheimer. Çeviren ve radyoya uygulayan Kemal Yeşilay. Rejizzi Zihni Küçümen. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Viktor Necdet Yakın, Gazeteci kız Birsen Kaplançı, Karolín Zihni Küçümen, Madame Chopin Gönül Ülkü, Otel müdürü Ali Yalaz, Komiser Bilge Zobu, Charlie Selim Naşit Özcan, Virginia Ayşegül Devrim Karağöz oldu. バイアン・シュラン・エクメーカーグルグルー・グエ・バーレ・ミティン・チョバン、ロー・ンバーツ、カイハン・ヨーデス・オー ...dikten sonra da bilmek istiyorsunuz değil mi? Doğru tahmin ettiniz. Bakın, radyoyu dinliyordum. Konser biraz önce sona erdi. Sayın Maestro konser salonuyla büyük otel arasındaki hava yoluyla gelse bile... ...bunu nadiren yapar ya, onun burada olmayacağı besbelli. İkinci olarak, konserlerden sonra Sayın Maestro'yu ziyaretli kabul etmez. Bir dakika şöyle bir... Gazeteci hanımları ise asla! Fikirlerimi anladığınızı sanıyorum. Bir dakika bir dakika şöyle bir poz verin、evet. Fazla söze lüzum yok Siz Sayın Maestro'nun uşağısınız değil mi? Evet hanımefendi o da yeter gitmenizi rica edebilir miyim? Öyleyse bizim birkaç sorumuza cevap verebilirsiniz Bir dakika <gülüyor> Sayın Maestro'nun özel yaşayışıyla ilgili soruları cevaplandırmaktan bıktım usandım Geçmiş yılların resimli dergilerini karıştıracak olursanız şüphesiz hepsini bulursunuz Evet ama bunlar birbirlerine uymuyor ki Bacısını severim hanımefendi Yani demek istiyorsunuz ki Dergideye bayılırım hanımefendi Müsaade eder mi size acaba Sayın Maestro? Özür dilerim hanımefendi. Sayın Maestro'nun özel yaşayışını ilgilendirmeyen sorular için kendimi yetkili görmüyorum. Mükemmel bir uşak. <gülüyor> Gerektiği gibi. <gülüyor> ee, sorabilir miyim menşeğiniz? Yani nereden geliyorsunuz? Kitaplardan hanımefendi. <gülüyor> ha, çok güzel. Bir dakika bir dakika. Siz tam benim aradığım kimsesiniz. Hanımefendi aradığınız kimseyi yargılama yetkisini gerçek kendimde görmüyorum. Ama gene de şüphe ederim. Tekrar rica edebilir miyim? ...Acaba Sayın Maestro'nun merakları var mıdır? Nadir alp çiçeklerini sıkıp suyunu çıkarır. Ah,、oh, ilginç bir şey! Sonra 19. yüzyıldan kalma bira kapaklarını biriktirir... ...ve 20. yüzyılın gazetecilerini katleder. Kadın gazetecileri de mi? Evet, öncelikle onları. Ne yazık ki size tekrar kapıyı göstereceğim. Hem de acele olarak. Sayın Maestro elimizden kurtulamaz. Olabilir hanımefendi. Ama bence önemli olan benim buradaki ödevimdir. Geri kalanını oluruna bırakırım. Pek hala. Bizim kim olduğumuzu anlarsınız. Kapının önünde bekleyeceğiz.、Tabii. Sizin kim olduğunuzun beni hiç önemi yok hanımefendi. Buyurun. Gel oktoplo, arkadağıza gidiyoruz. Buyurun efendim. Kapıdan. İşte geldim. Bak. Sayın Maestro, üstünüzdeki frak fazla dayanmayacağa benziyor. İşler yolunda gidiyor Viktor. Anlamadım Bay Karolin, neden bahsediyorsunuz? Anlamadınız mı? Yine tırmanarak geldim de. Beni endişelen duruyorsunuz Bay Karolin. Viktor, hemen başaracağımı sanıyorum. Nereye kadar Bay Karolin? Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi Viktor? İkinci derecedeki düşünceleriniz hiç hoşuma gitmiyor Bay Karolin. Otelin arka duvarı için dört dakika çok bile. Arka cephe, büyük kısmıyla, balkon ve diğer çıkıntılardan ibaret. Herhalde Willem Wurt Rangler, üç misli zamana ihtiyaç duyacaktı. Eroika içinse benim gibi iki misli zaman harcamıştır Ama o daha yaşlıydı Bir zamanlar o da gençti Sonra bak bende yaşlanıyorum Ben böyle bir şey görmüyorum Bay Karolin Bu akşam nasıldım Viktor Sevim kalabeyim Her zamanki gibi Her zamanki gibi Evet Sanki her zamanki gibi olmaya mahkum edilmiş bir kimseyim Bir gün gelecek bundan kurtulacağım Ama işim bitmiş olacak O zaman şöyle diyecekler Bir zamanki Karolin nerede şimdiki nerede Viktor O gün gelinceye kadar bu böyle devam edecek Aa, geçenlerde gazetelerinde yazıyordu. Mükemmelliğin, Mükemmelliğin zirvesinde, zirvesinde tek bir yol. yolcu. Karolyn artık örtüsünü buluyor. Bundan <gülüyor> mutluluk duymanız gerektirdi. Herkesin asip olmayan bir şey bu. Biliyorum, biliyorum Víctor. Bunları çok duydum, okudum. Ama kendinizi bir defa benim yerime koyunuz. Orkestranın önünde duruyorum, son bölümü idare ediyorum. Gerçek bir presto. İşte bu anda birden aklından şunlar geçiyor. Bu da geçip bittiğinde her şey yeniden başlayacak. Yarın. Öbür gün, daha öbür gün, hep aynı şeyler. Allegro, Adagio, Scherzo, Presto. Bu akşam Adagio'da bir Kornofaso yaptım. <gülüyor> Bu şehirde hiç iş yok Viktor. Buna rağmen gene de mükemmel bir konser oldu. Bir şey söylenemez. Gün doğmadan neler doğar. Bunu nasıl söylersiniz Bay Karolim? Eski bir atasözü canım. Buraya gelen oldu mu Viktor? Birkaç gazeteciden başka Dodie senfonileriyle iki yeni romantik besteci. İkisi de mi yeni romantik? Eh az çok öyle olmalı. Devam edin. ...ayrıca oldukça inatçı bir tromboncu. Ooo, böylesi de ender rastlanan cinsinden olmalı. Sizinle muhakkak... ...Çervenka'nın trombon koçartısını çalmak istiyormuş. Çervenka da kimmiş? Şu bohemiyalı Burukner canım... ...1804-1897. Ooo, ammada yaşamış ha. Ömrünün son yıllarında ise bunamış. Epey kitap karıştırmışsınız Viktor. Sonra son meşru öğrencilerden olduğunu söyleyen bir hanım. Franz Lisztin öğrencilerinden mi? Tamam. Dün gelen mi yoksa? Hayır, bu başkasıydı. Herhalde meşruluk derecesi az olmasa gerek. Evet. E, yeter artık. Ama şu anda maalesef en önemlisine geliyorum. Rosenbart da geldi. Kim kim? Rosenbart. Emperazalıyoruz. Ha. O da bu otelde kalıyor. Güney Amerika turması için teknikler getirmiş. Santiago'daki davar milyonerler önünde Beethoven'un dokuzuncu sinfonisi. Hayır. Shuman'ın <gülüyor> dördüncü sinfonisi. Ardından Cumhurbaşkanlığının yazlık sarayında resmi kabul. Niktar. Bu hayatın bana sunacağı başka şey yok artık. Böyle konuşmamanız gerek Bay Karolyn. Yaşadığınız hayatın güzel tarafları olduğunu... ...en az benim kadar siz de biliyorsunuz. Olabilir Victor. İşte beni şu ana, bu gecenin serüvenine götürüyor. Oo, saat on bir buçuk olmuş. <gülüyor> Pekala, yatağınız hazır. Yarın erkenden... On bir buçuk, tam zamanı. Sorabilir miyim Bay Karolim, ne demek istiyorsunuz? Sanki hiçbir şey anlamıyor gibisiniz Bay Victor. Karar verdim, bu akşam... ...ilk küçük hırsızlığımı yapacağım. İlk küçük? Hırsızlık. Neden olmasın? Hırsızlık. İlkün önemsiz bir çevrede, biraz ziyaret eşyası, bir küçükcüzden tabi yele geçerse, öyle büyük ya da tehlikeli şeylere dokunmak yok. Gürültü patırdı karanlıkta çığlık da yok. Daha o kadarın elim varmıyor. Siz demek saydan bu işi yapmak niyetindesiniz. Ne sandınız yani? Ben böyle bir şey yapmazdım Bay Karol. Biliyorum İktor, biliyorum sizin böyle bir şey yapmanız gerekmez. Sonra ihtiyacınız da yok. Sizin de yok Bay Karolim. Kazancınızı düşünün bir kere. <gülüyor> Kazanç. Beni çeken para değil dostum, eylem, sevilen. Başınız gözünüz yarılır. Pencere camının şöyle şangır diye kırılışıyor. Eliniz kesilir, kanar. Mücevher kutusundan şöyle bir el atar. Eğer bir şey bulabilirsiniz. Ya da cüzdana. İçinde bir şey varsa.、Hii! Riziko Victor, riziko. Bizim gibiler bunun sadece ne demek olduğunu duyduk. Orkestra idare etmenin rizikosu yok ki. Daima başka ünlü bir kişinin direktiflerini yerine getirmek gerek. Victor. Bakayım bakayım nasılım? Yüzü maskeli bir maestro gibisiniz. Pekala, ya şimdi ne dersiniz? Şimdiyse kasketli maskeley bir maestro. Victor, sizin hiç hayal gücünüz yok. Sizin de gerçek hakkında düşünceniz yok Bay Karolyn. Tıpkı öce almak isteyen metaliksiz bir mirasçı diye benziyorum ha. Böyle kimseyle rastlamak artık güç Bay Karolyn. Ya da şu Chicagolı İtalyan asıllı biri gibiyim. Alkabam. Yapmayın Bay Karolyn. Siz bir cani olarak doğmadınız ki. Kimse cani olarak doğmamıştır Victor. Ceza reformcularını okuyun bir kez. Heh, not almak ister. Kimse dünyaya cani olarak gelmemiştir. Yazıyoruzuzun. Ancak toplum insanı bu duruma sokar <gülüyor> Şimdi ben de bu durumdayım ee, Bana bir eski ceket verin miktar El içinde giydikleriniz de mi olsun? Evet çabuk verin canım nasıl olursa olsun Sır sırsızlık yapamazsınız Bay Karoli Verin bir ceket canım Haa işte böyle Başka ne lazım? Aa sahi pencere camını kırmak için taş ya da ağır bir cisim Bütün oteli ayağa kaldırmak için mi? Sessizce atarım Var mı böyle bir şey? Yakut bu da heykelcinden başka hiçbir şey gelmiyor aklıma Hangisi bu? Dördüncü devirden kalma. Mink çağından. Dezormiran koleksiyonundan. Kontes. Agult'un hediyesi. Sevgili Madlen. Her zaman yardıma koşardı. Kıymetli hediyesinin nerelerde kullanıldığını bilse ne kadar sevinirdi kim bilir. Eee sanırım artık her şey tamam. Bu işi nerede yapmayı düşündüğünüzü sorabilir miyim Bay Karolin? Hiç düşünmedim. Belirli bir planım da yok. Henüz amatörüm. Siz uyuyabilirsiniz Victor. Uyumak mı? Allah saklasın. Kendimi koruyacağım. Nasıl arzu edersiniz? Victor. Victor. Balkon kapısı açık kalsın, sakın kapamayın, belki dönüşte acelem olabilir İyi geceler! Bol şanslar! Hırsızlık için değil, sağlıcakla dönmesi için Tanrım sen onu koru! Ne var gene yahu? Söyler misiniz, beyefendi acaba gelmeyecekler mi? Ee, biraz önce telefon etti, akşam yemeğini Maksim de yiyecekmiş Maksim mi? Burada öyle bir yer yok ki? Aa, şey, Lucullus demek istedim canım Aa, demek öyle ee, Evet ee, Yalnız mı acaba? Ee, yanında Pontresimo başdiskoposu ve onun hanımı var Haa, teşekkür ederim <gülüyor> Hadi ber İyi atlattım Ne arıyorsunuz burada? Bu sorunun cevabı madem... ...içeri giriş tarzım ve karşınızda duruşumla verilmiş olsa gerek. Yani hırsız olduğunuzu mu söylemek istiyorsunuz? Evet madem. Öyle mi? Evet madem, üstelik yardım istemeniz de boşuna olacak. Şu ana kadar henüz böyle bir şeye teşebbüs etmedim. Telefonun kablosunu kestim. Her şeyi ne güzel düşünmüşsünüz. Haa ellemeyin, kablo dışarıdan kesiktir. İnsan meslekten olunca... Sahi mi? Sizin yerinizde olsam bağırmazdım da, çünkü silahlıyım. Demek beni bir kursunla yere sermek için tereddüt dahi etmeyeceksiniz. Şunu söyleyeyim ki dostum, siz bir hırsıza uymayacak derecede konuşkansınız. Prinsip meselesi. Çoğu meslektaşlarımın yaptığı gibi kurbanlarımı korkutacak yerde onlarla sohbet ederim. Ooo,、hmm. gelişme çok ilginç. Böyle daha iyi sonuç alınıyorma adam. Merak ettiğim bir nokta var. Konuyu daha yakından incelemek için neler gözlüklediğinizi sorabilir miyim? Mücevherleriniz madam. Ooo,、oh, açık kaplalılığınız güzel bir şey. Üstünüzdekileri çıkarmak istemez misiniz? Hiç değilse şu maski, ha? Altı çok sıcak olsa gerek. Teşekkür ederim ama ona alışkınım Meslek icabı bu küçük sıkıntıya katlanmak gerek Eee madem、e, Bana itirafda bulunacak mısınız Mücevherleriniz、Oo. nerede acaba、Oo. O kadar aceleniz ne kuzum Gece çuvala girmedi ki ee, Bizim gibiler için gece çabuk geçer Çoktan bir mi hırsızlık yapıyorsunuz Çocukluğundan beri Yani ben bir sabıkalı ailenin çocuğuyum、hmm, Son derece ilginç Babam hapishanede öldü Aa, Üzüldüm doğrusu Epey oldu Birinci sınıf banka soyguncusuydu Otel hırsızlığından da büyük zevk uyardı Ama buna pek vakti olmuyordu Anneniz ne iş görürdü? Anneciğim iyi kalpli bir kadındı Kocasının bütün endişe ve acılarına ortak olurdu Ama rica ederim gece elbiselerime dokunmayayım Kardeşleriniz var mı? Oooo altı tane erkek kardeş Hepsi de dar ağacında can verdi Kızlarsa sokaklarda Ama yeter artık Söyleyin gıce verileriniz nerede? Zor kuvvet kullanmak istemiyorum Ama ben kullanmanızı istersem Madam tavsiye etmem Kurbanlarımı boğmayı adet edinmişimdir、oh. Çok kurbanınız oldum. Noelde sayıları dörde yükseldi. Marquise de Château Nefi hesaba katmadım. Öyle mi? Neden acaba? Çünkü beni görün görmez kalp çekmesinden öldü gitti zabalıcık. Say mı? Kalbi pek zayıf mı işte mi? Yaşı doksanı aşkındı.、Hmm. İhtiyal bir kadını korkutmaya utanmadınız mı? Sade de gelin. Hadi mücevherleriniz. Ne kadar da güzel beceriyorsunuz. <gülüyor> Charlie burada olsaydı zevkten bayılır di. Charlie de kim? Eski bir dost. Hırsız. Hem de profesyonel. Sizin tam tersiniz. Peki ama、e, siz kimsiniz? Buna da sıra gelecek. Evet dostum, öğreniciniz daha çok şey var. Madam, karşınızda kim olduğunu bilmiyorsunuz. Öyle mi sanıyorsunuz? Gerçek bir hırsız camı kırmadan önce kapının açık olup olmadığını kontrol eder. Meslek hakkında epey bilginiz olduğu anlaşılıyor. Evet dostum, herhalde girdiğiniz yer kapalı değildi. Açık tutarım onu her zaman. Bu tedbirsizlikdür madam? Neden acaba kıymetli maestro? Heh, e, e, ama. Nereden yani nereden anladınız Hırsızların üstünde nadiren frak pantolonu bulunur、ha? Sonra modası geçmiş cinsinden Evet Şu ellere bakın sayın maestro Sizi acaba bu ellerinizden kim tanımaz Böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan dahi geçmedi Değil mi? Üstelik oda komşusuyuz da sayın maestro ha, Demek bunu da biliyorsunuz Otellerde her zaman sizin yanınızdaki odayı ayırtırım Neredeyse benim Beethoven yorumumdan da bahsedeceksiniz、oh, Bunun için vakit henüz erken Daha tanışalı ne oldu? Bir dahaki sefere. Ha? Öyleyse burada bana yapacak bir iş kalmıyor demek. Mücerrelerin ne olacak? Madam, benim için maddenin değeri yok artık. Önemli olan fikirdir. <gülüyor> Bu sizin sanatınıza şeref verir maestro. Ama görülüyor ki sizde hırsızlık için en önemli faktör noksan. Öyle mi sanıyorsunuz? <gülüyor> Buna eminim maestro.、He. Maestro, maestro, beni mutlu kılmak istemez misiniz? Yani Natut, her şey yapacağım işe bağlı. Size zihnet eşyamdan birkaç parça hediye etmeme müsaade eder misiniz? Aa, demek orada saklıyordunuz. Sizin aramadığınız tek yer. Bence önemli olan bana müziği kustallaştıran... ...bu alanda mutluluklar bağışlayan büyük bir insana bir şeyler verebilmektir. Aman Allah'ım. Bir şey mi oldu mu adam? Boş. Mücevherler uçmuş. Yani burada bir kimsenin hırsızlık yaptığını mı söylemek istiyorsunuz? Besbelli. Charlie olmalı. Kim dediniz? Charlie. E, onun eski bir dost olduğunu sanıyordum Dostluğun sınırlarını aştığı anlaşılıyor Vakit kaybetmeden otel müdürlüğüne ya da polise telefon edin、e, Ben gidiyorum e, Bakın e, telefon kablosunu da kesmedin Biliyorum biliyorum Ne olur kalın sayın Mahisto、e, Niçin telefon etmiyorsunuz? Tesadüflerin en muslusunun tadını çıkarmak istiyorum Zira böyle bir ziyaretçi her akşam camı kırıp gelmez Her akşam da sizin mücevherleriniz çalınmaz mı adam? Yok hayır mı adam? Bu işin içinde bir şey var Söyler misiniz siz kimsiniz sonra Charlie kim? Charlie benim iş ortağımdır Sorabilir miyim ne biçim iş bu? Charlie hırsızdır Aa, Peki ya siz kimsiniz? Ben de bir dolandırıcı ailesindenim Ama meslekte Charlie'ye bal alacağı çiçeği göstermekten ileri gitmiyorum Sonra ganimeti pay ediyorsunuz demek <gülüyor> Evet öyle Otellerde daima benim odamın yanındaki olayı ayırttığınızı söylüyordunuz değil mi? Daima sizinle birlikte seyahat ederim Benimle mi? Siz neredeyseniz ben de oradayım sayın maestro Ve siz neredeyseniz Charlie de orada Evet sayın maestro Müziği de seviyorsunuz Müzik dünyada benim için her şeydir ...ta çocukluğumdan beri uzun müddet... ...şarkıcı mı, piyanist mi... ...yoksa dolandırıcı mı olayım diye düşündüm. Bir türlü karar veremedim.、E, güç bir şey olsa gerek. Evet sayın maestro. Her şeyin faydalı ve zararlı yönü vardır. Ben sonunda en emin olanını seçtim. Akıllıca bir iş yapmışsınız. Hiçbir zaman değilim. Meskiyim bana sizin peşinizden gitmeye... ...ve müziğin en güzelini dinlemeye imkan veriyor. Çok kaprislisiniz. Görüyorsunuz ki bunları yerine getirebiliyorum. Peki Charlie? Müzikten iş anlamaz. Onda müzik sevki uyandıramadım gitti. Güney Amerika'ya gideceğimizi söylediğim zaman Öfkelendik küplere bindi Benim turneme katılıyorsunuz demek、ah, O da sorulur mu sayın maestro Charlie de burada kalıyor Peki ama o olmadan siz ne yapacaksınız Herhalde tek başıma faaliyette bulunurum Henüz formdan düşmüş değilim Hiç de öyle görünmüyorsunuz <gülüyor> ha, Belki ben bu işlerden anlamıyorum <gülüyor> Siz bana müzik zevki veriyorsunuz Ben de sizi meslek hakkında aydınlatırsam Mutluluk duyarım sayın maestro <gülüyor> Kim o Otel müdürü Kapıyı açtığınızı rica ediyorum, madem! Pekala, bir dakika bekleyin, lütfen!、Ah, çabuk sığışın! Buyurun! Ee, sizi bu saatte rahatsız ettiğim için son derece üzgünüm, madem! Ama şunu da belirtmek isterim... ...otelimizde maalesef az önce bir hırsızlık vakası oldu! Ah! Acaba benden mi şüphe ediyorsunuz? Hayır, madem! Tam aksine, son derece üzgünüz! Hırsızlık masasından komiser gurur. Maalesef kimliğinizi tespit etmem gerekiyor madem. Son derece üzücü bir şey.、E, sadece bir formalite meselesi. Ay, pekala buyurun oturun. Evet teşekkür ederim. Kiminle teşerif ediyorum acaba? Chopin. Suzan Chopin. Nasıl yazılıyor bu? S-H-O-P-I-N、e, Ne iş yaparsınız?、Ah, i̇ş mi? Serbest çalışır. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel bir gece ha? Ne dersiniz? Gecede güzel olan da. Yani bu mevsimde bu kadar ılık bir hava diyorum. Ben hiç de ılık bulmuyorum. Öyle mi? Belki çoktandır dışarıdasınız da ondan. Ne kadar zamandır dışarıda oluşum sizi ilgilendirir mi? Doğrusunu söylemek gerekirse hayır. Sadece nezaketten söylenen bir sözdü bu. Öyle mi? Söylesenize burada ne arıyorsunuz? Hani yatmadan önce şöyle bir dolaşayım dedim de... Engellerle dolu bir gezinti ha? İnanın ki böylesi insanı dinçleştiriyor. Sözlerinize kelimesi kelimesine inanıyorum. İltifat ediyorsunuz. Hatta şu anda orkestra şöfi Karoli'nin odalarına göz koyan kimselerden olduğunuzu da ilave etseniz... ...size gene inanacağım. Evet, ta kendisi. Siz de mi aynı yolun yolcususunuz yoksa? Herhalde. İyi bir tesadüf, beraber gidiyoruz demek. Korkarım orada sadece ikimizden biri için yer olsa gerek. Hiç sanmıyorum. Karolin konukseverliğiyle tanınmış bir kimsedir. Herhalde her şey konukların niyetine bağlı olmalı. Öyle. Siz besteci ya da şarkıcı değilsiniz herhalde. He? İkisi de değil. Herhangi bir alet çalar mısınız? Pek çok ama müzik aleti değil. Ay, yoksa gazeteci misiniz? Beni ne sanıyorsunuz yani?、Hani、size pek fazla yaklaşmak istemedim. Zira herkesin hassas olduğu bir yönü vardır. Ama şunu söyleyeyim ki Karolin'den çekinmememiz gerek. Onu tanır mısınız? Tanımak mı? Tanımak ha? Korkarım. <gülüyor> Karoyun uysal bir insandır. Bak bunu sevindim. Ben işlerimi daima böyle kimselerle çeviririm. Yıl kızlı gök ni güzel, değil mi?、He? Böyle şeylerle hiç ilgilenmem dostum. De siz demek kafasında sadece işine ait düşünceleri olan bir kimsesiniz. Böyle bir şey aklımdan daha iyi geçmemişti. Ama türsünüz galiba. Eh doğruyu söylemek gerekirse evet. Sizse aksine nasıl söyleyeyim? Galiba asıl mesleğiniz bu. Yoksa beni gece bekçe sinirlerinden. Doğru işte değil. Ama belki bana bal alacak çiçekleri gösterebilirsiniz. Nasıl? Anlamadım. Niye gösterebilir? Yani bazı kimseleri demek istiyorum. Acaba ki bar hırsızları için okula çıktın mı sanıyorsunuz? Yok canım aklımdan sadece özel ders almak geçti de. Bakıyorum mesleğe karşı büyük bir ilgi var. Sade de gelelim dostum. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bana öyle geliyor ki sizi benle hiçbir beniz olmasın beni siz.、Şu、dergilerde ha siz.、E, doğru doğru. E, ama bu inanılacak şey değil.、E、neden olmasın? Ben şahsen meslektaşlarımın ikinci mesleklerinin neler olabileceği üstünde düşünmedim. Ama birer insan olduklarına göre... ...yanlış anlamayın yani sizi değil onları kastediyorum. Onların da böyle garip heveslere kapıldıklarını düşünebilirim. Hırsızlıktan bahsediyorsunuz galiba. İkisinden de. Siz her sefere çıkışınızda ipi vuruyorsunuz herhalde. <gülüyor> Maddeye büyük önem veriyorsunuz dostum. Meslek icabı sayın baş maestro. Yıllar yıllı konser salonunda dinleyiciler önünde durmanın... ...bir şeyden anlamaz insanların... ...hak etmedikleri zevklerine hizmet etmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Bunu tasavvur dahi edemezsiniz. Peki ama niçin başka bir meslek seçmediniz? Eller yukarı. Ya... E, eller yukarı mı? Ev、e, peki. E, yani nasıl söyleyeyim?、E, sadece buna kabiliyetim vardı. Belki de bu mesleği başka türlü tasavvur ettim. Artık işiştten geçmiş olsa gerek. Böyle konuşmamalısınız. Son bulunduğum hapishanede papazın söylediği gibi, pişmanlık için vakit hiçbir zaman geç sayılmaz. Ve artık yerinizden kalkmanızı rica edeceğim sayın baş maestro. Şöyle ellerinizi yukarı kaldırıp güzelce başınızın üstüne tutuverim bakayım. Rica ederim bana daima baş maestro diye hitap etmeyiniz. Ellerimi iyi kaldırdın mı? Ya tamam. Korkarım hayal kırıklığına uğrayacaksınız zira ceplerimde hiçbir şey yok. Yüksek müsaadelerinizle bundan bizzat emin olmak istiyorum. Pekala bana inanmıyorsanız buyurun. Rica ederim alınmayın. Ama bu gibi işlerde bizler sık sık aldatılmışızdır. Çok doğru. İnsanların birbirlerine karşı güvenleri kalmadı artık. Haa bu da ne? Uğur galiba. Evet bir maskot bana mutluluk getirir. Göreceğiz bakalım. Ben turnuya çıktığım zaman yanıma para almam dostum. Gözüme kestirdiğim kıymetli mücevherlerse ne yazık ki elimden kaçtı Elinizden kaç...、E, hangi mücevher? Bir kadının mücevherleri Bu...、E, bir an ellerimi indirebilir miyim? Elbette buyurun Bu hanım şu karşıki odada oturuyor Mücevheri olduğunu nereden biliyorsunuz? Heee bazı şeyler bilinir dostum Ben sandığınız gibi o kadar da acemi hırsızlardan değilim Heee şaşıyorsunuz değil mi? Devam edin Söyleyecek fazla bir şey yok Balkona şöyle bir süzülüyorum Kapıyı açıyorum ve odaya giriyorum Kadın birdenbire bir çığlık atıyor Atıyorum ağa!、Hmm. Öyle şeylere alışkınız herhalde. Mücevher kutusunun nerede olduğunu evvelden biliyorum. Gece masasının gözünde. Bir hamlede kadının yanındayım, elimi ağzına yapıştırıyorum ve... Eee devam edin. Öbür elimle kutuyu çekiyor ve açıyorum. Bir tane göreyim. Kutu bomboş değil mi? Öyle olmalı. Tam takır. Bir tek küpe bile yok. E kadın bu işe ne dedi? Herhalde bu Charlie'nin işi olmalı dedi. Ama pişman olacak diye de ekledi. Sonra telefon ederek kapıcıyı otel müdürünü polise harekete geçirdi. O da hizmetçisini çağırdı. Aziz dostum Charlie, artık sizi fazla tuttum sanıyorum. Hemen sıvışın buradan da polisin koruyucu kollarına atın. Ee, siz bir,、e, sizi bir kurşunla yere sereceğim şimdi. Bundan vazgeçmenizi tavsiye ederim. Bir kurşun ama sonra hiç şansınız kalmayacak. Üstelik bana bir hıncınız olduğunu da sanmıyorum. Bu gece bana rastlamasaydınız, belki her şeyden habersiz ikinci hırsızlığınızı yapacak. Yani beni soyacaktınız. Üçüncü olacaktı. Neyse, ama size kimse uyarmayacak diye ona bakın. Vakit henüz erken. Çabuk ceketinizi çıkartın. Korkarım ceketim sizi kurtaramayacak. Ama madem istiyorsunuz... Siz de benimkini hediyesiniz. Ceketimden yalnız şu cüzdanı alıyorum. Geri kalanlar için bana keyifli olursunuz herhalde. Sayın baş maestro. Yakında yine görüşürüz. İyi geceler. Aman dikkat edin orası balkondur. Ee, sağ tarafa tutunun. Hah şimdi oldu. Ee, dengedesiniz artık. Hava <Sessizlik> soğudu. Şunun ceketini giyeyim bari. Hah. Bu da ne?、Ha? Mücevherler. <gülüyor> İlk soygun için hiç de felâd değil. Caroline. <gülüyor> <gülüyor> ...balkonumda? Oo, özür dilerim hanımefendi. Ee, galiba odamı şaşırdım. Bakalım öyle mi? Ha, ne olur yapmayın hanımefendi. İnanın bir yanlışlık oldu. Bundan en az sizin kadar ben de üzüntü duyuyorum. Aslında kendi odama gitmek istiyordum. Ama şimdi anlıyorum ki odam bunun yanındaki olacak. Burası on dokuz numara.、Bunun、numaraların önemi yok. Balkonlar birbirlerinin aynı. Yani bütün bu söylediklerinize inanmamı mı istiyorsunuz? Size minnettarlığım sonsuz olurdu hanımefendi. Rica ederim hakkımda kötü bir şey düşünmeyin. O, öyle bir şey demek istemedim. Ya da sözlerimin sıhhat derecesinden kuşkulanmayın. Yemin <Gülüyor> ederim ki... Ne olur yemin etme Bana nereden geldiğinizi söyleyin yeter. Ee, nereden mi geldim? Dışardan. Uzunca bir hikaye bu. Sonra vakitte epey geçti.、Ha. Durun, durun, durun. Bu tehlikeli bir hırsız olabilir. Yok inanamayacağım. Telefon verdim. Uzun zamandır aranan biri. Ya da kanlı bir katil.、Oh, Görünüşün böyle bir şeyi andırıyor mu acaba hanımefendi? Şöyle yan durun bakayım. Nasıl、yandurun. böyle?、Ha. Şimdi öbür tarafınıza dönün. Böyle bu tarafım değil. Hı hı. Ha? -ha. ha?、Hmm, Hiçt öyle bir haliniz yok. E görüyorsunuz ya. Ama gene de bilinmez. ...Caniler ekseriye zararsız görünüştedir. Ben de öyle miyim? Hı, tamamen. Sahi mi? Sizin için bu bir şairdir de diyebilirim. Şairler hakkında biraz olsun bilginiz var mı Hı, hanımefendi? Hemen hemen hiç! Sadece bir sanatçıya benzediğinizi söylemek istedim. Size kim olduğumu açıklayayım. Bakın, adım Karolin'dir.、N、nasıl, anlamadım. Şu Karolin canım, Frederic Karolin. Hı, adınızı galiba duydum gazetelerde filan.、E, herhalde. Bir cumhurbaşkanını mı öldürdünüz,、ha? yoksa bir banka mı soydunuz? <gülüyor> Orkestra şefiyim hanımefendi. Ah demek öyle. Orkestra şefi.、E, ünlü müsünüz bari? Ah、eh, hakkımda sadece iki görüş öne sürülmektedir. Bir grup beni en önemli müzisyenlerden, diğeriyse en önemli müzisyen olarak görmektedir. Hangi görüş haklı acaba? Eh bunu kesinlikle söylemeyi tevazu mani oluyor hanımefendi. <gülüyor> ne yazık ki ben müzikten pek anlamıyorum. Hayranlarımın pek çoğu müzikten zerre kadar anlamazlar. Yani bu sözlerinizle benim de hayranınız oldun mu söylemek istiyorsunuz? Bakın belki hakkımda bir şeyler okumanız gerekecek. Size bir biyografi vermek istiyorum. Bunlar aslında bu dünyada iki tane Karolyn'in yaşadığıını anlayacaksınız. Sanatçı ve insan olarak iki Karolyn. Sanatçı Karolyn'i bir yana bırakıp onun yerine insan olan Karolyn ile ilgilenin. Yani gece yarısı balkondan genç bir kızın odasına giren ve kasketini dahi çıkarmayan Karolyn'i mi kast ediyorsunuz? Ah、oh, e, özür dilerim hanımefendi. Böyle durumlara alışkın değilim de. Demek alışkın değilsiniz. Ama artık benden bahsetmeyelim ne olur. Ha bakın size ne getirdim. Bunu bana mı getirdiniz? Ben de balkondan balkona gezerken odanızı şaşırdığınızı sanmıştım. Zararı yok. Ben oldum bittim yanılmışımdır. <gülüyor> Size acaba şu değersiz hediyeyi verebilir miyim? O, bir yüzük. Güzel değil mi? Hem de nasıl? Ay, bunu kabul edemeyeceğim. Neden hanımefendi? Yani bununla ne demek istiyorsunuz? Hediye hiçbir şarta bağlı değildir. Ha, o zaman hiç alamam. Hiç düşünmeden kabul edebilirsiniz. Hırsızlık malı değildir. Ha, yani şunu demek istiyorum ben çalmadım. İyi geceler. Aa, gitmeyin gitmeyin kalın. Hey siz! Hiçbir şey de söylemedi. Bu yüzük hakiki mi acaba? Vücut ya, ne oldu kızım? Bir şey mi var? Bir şey yok anne. Yoksa rüya mı gördün? Ben mi? Hayır. Niçin sordun anne? Bağrdın da.、E, seni çağırmadım ki.、E, kime seslendin öyleyse? Bir misafir geçirdim. Rica bir rüya diyelim Vücut ya. Ne var bunda anne? Hadi, söyle kızım, n'oldu? Misafirim vardı, dedim ya! Misafir mi? Oh, şaka ediyorsun Mirriya! Hayır anne, hem de bir erkekti! Hah,、ah, rica ederim Mirriya! Gece yarısı oldu, yorma beni! Misafirim vardı, dedim ya anne! Hem bak, bana ne hediye etti! Oh, <Gülüyor> bu kadar da fazla! Bence de öyle! Ama o bunu düşünmeden kabul edebileceğimi söyledi! Ve sen de utanmadan aldın, değil mi? Aa, neden utanacakmışım? Sonra hakiki olup olmadığını da bilmiyorum da! Ver bakayım, ver! Ben anlarım! Aman Allah'ım!、E? Hakiki altın! E, e, tabii, bunu bana veriyorsun, değil mi Virginia? Neden sana verecekmişim anne? Kibar bir insandı! Yazık! Kaçırdın elinden! Bence imkansız bir şey bu! Bence de öyle! Önce adam akıllı, korktum! Korktun mu? Aa, bu da ne demek? Gecenin bu saatinde... Senin misafirlerinden biri olmasın? Kim bilir? Artık bence sürpriz sayılmaz. Kim o? Otel müdürü. Açmanızı rica ediyorum hanımefendi. Bir dakika, bir dakika. Geliyorum. Eee? Buyurun. Ne istiyorsunuz? Ee, sizi bu saatte yatağınızdan kaldırdığımız için son derece üzgünüz hanımefendi. Edebiyatı bırakalım müdür bey. Ee, otelimizden maalesef bir saat önce bir hırsızlık vakası oldu da... Ah! Bir bu eksikti. Ne demek istiyorsunuz hanımefendi? Siz kimsiniz sorabilir miyim? Hırsızlık masasından komiser grub. Olayın izleri üzerinde araştırma yapmakla görevliyim.、Ha. Hırsız ve çalınan eşya ortada olmasa bile bunu yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz bir formalite meselesi. Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum. Görev görevdir hanımefendi. Olabilir. Lütfen deminki garip haykırışınızın nedenini açıklar mısınız hanımefendi? Ee, bir şey mi söyledim Şüphesiz, acaba? Şüphesiz bir bu eksikti diye bağırdınız. Ha, rica ederim ne olur kusurumu bağışlayayım. Hırsızlık olayının aydınlanmasıyla ilgili olduğu için maalesef hiçbir şeyi bağışlayamayacağım hanımefendi Bir dakika komiser bey Şu gördüğünüz yüzük çalınan eşyaları arasında mıydı acaba? Hayır hanımefendi Hı. Hırsızlık bir erkek müşterinin odasında oldu、Hı. Çalınan şeyler içinde para bulunan bir cüzdandan başka erkeklerin kullandığı eşyalar Platin kol düğme Ha bir dakika ha. Bu yüzüğün çalınan eşyalara dahil olabileceğini nereden çıkarıyorsunuz hanımefendi? Aaa! İnşallah olacakları gözüm görmez! Kendine gel anne! Her şeyi açıklamak istiyorum komiser bey! Yatağımda uyuyordum, birden balkon kapısı açıldı... ...İçeriye üstünde oldukça kirli bir ceket bulunan bir adam girdi. Kirli bir ceket ha! Nasıl bir adandı bu? Üff! <Gülüyor> Terbiyeli, kibar... Sadece kasketini çıkarmayı unuttu. Sonra ne yaptı?、E, odasına şaşırmış. Pek hoş bir başlangıç. Hiç çekilmeden birbirimizle sohbet、oh, etti. Ah、oh, ke o it çekilmeden ha hatta kendini de tanıttı. Onu tanıyacağımı sanıyordu. Kendini kim olarak tanıttı size? Şş,、e, eee Kar Karolyn miymiş, neymiş? Karol. Kar Karolyn、oh, oh. mi? Kimmiş bu? Merchant Maker korkalım size aptallığı ne koymuş o adam? Kim olduğunu bana açıklar mısınız müdür bey?、E, rica ederim komiser bey, nasıl tanımazsınız? Ünlü maestro.、Hmm, öyle mi? Müzikten pek anlamam. Bu otelde mi kalıyor kendisi? Şüphesiz. He be anne! Buyurun başkomiserim. Hanımların odasına bir nöbetçi dikin kimse dışarı çıkmayacak Başüstüne komiser bey ee, Müdür bey şimdi lütfen şu Karolin'in odasına götürün beni Ama komiser bey Karolin bu saatte ev tatlı uykusunda Göreceğiz bakalım ee, Onun gibi çok çalışan bir kimsenin gece istirahate ihtiyacı Bunu var Bunu da göreceğiz belki de istirahat etmiyordur Hadi bizi oraya götürün İyi geceler hanımefendi Biz garetteci hanım bize yalan söylediniz. Sayın maestro Lucullus da yok. Oraya uğramamış bile. Sonra Pontresimo baş kis kobası diye bir kimse de yokmuş. Öyle mi? Em mukakkak olmasımı lazım canım. Beyefendiye gelince nerede olabilir acaba? Onu ben de merak ediyorum. Belki yatağında uyuyordur. O halde beyefendiyi orada da arayayım. Şimdi yeniden odayı terk etmenizi rica edeceğim Bu kez burada kalmayı düşünüyoruz Zira bacaklarımızda hal kalmadı Yorulduk Rica ederim beni kuvvet kullanmaya zorlamayın Ben işi tatlılıkla halletmek isterim Sonra görüyorsunuz genç de değilim artık Daha iyi ya、Ama、Rica ederim ne kadar ilaçlı şeyler sürün Çıkın、Hayır. ne sana Durun kımıldamayın yoksa ateş ederim Ne oluyor buradan、s、sorabilir miyim、e、Kiminle teşerif ediyorum acaba Müdür ye、e、Bu beyefendi de kim oluyor Polis Peki ama bizden istediğiniz nedir? Soruyu biz sorarız. Kim bu adam müdür bey? Sayın Maestro'nun uşağı. Sorabilir miyim acaba? Susunuz! Nerede bu bey? Viktor, Sayın Maestro nerede acaba? Uyuyor galiba ha? Hayır, yani bilmiyorum. Herhalde burada değil. Öyle mi? Hayret doğrusu.、E, nerede olabilir acaba? Bay Karolin bana nereye gideceğini söylemeyi adet edinmemiştir. Meseleyi ele alabilir miyiz müdür bey? Burası Bay Karolin'nin odası demek. Karolin'di değil mi? Evet, adını doğru söylediniz. Bu bey ve hanım da kim oluyorlar? Gazetecim komiser bey, sorabilir miyim bacama? Ben bu beyefendiye sordum. Bu bey ile hanım bu saatte burada ne arıyorlar? Aaa bunu ben de bilmiyorum komiser bey. Arada sırada buraya gelip, bana Bay Karol'un hakkında sorular sorarlar. Bu arada garip bir tarzda odaları da tetkik ederler. Hiç de öyle değil, biz buraya... Bu arada muhakkak civarda ola gelen, ne bileyim... ...ben, galiba esrarlı bir işin peşinde koşup duruyorlar. Bununla polis mi ilgilenir? Bir türlü karar veremiyorum! Rica ederim komiser bey! Rica ederim, sakin olun! Eberle! Buyurun komiser bey! Bu bey ve hanımla meşgul olun! Komiser bey, basın adına sizden rica edin! Susunuz! Eberle! Buyurun! Beyefendinin elindeki aleti kontroldan sonra... ...hanımın çantasına da bakın! Baş düğüne komiser bey! Ee, tabiatıyla formalite meselesi! Görev görevdir! Buyurun efendim, gidelim! Bir dakika Eberle! İşim bitince şu Bay Rosenbart'ı ve Amerikalı hanımı da buraya getiriver. Başsını komiserim. Ee, sorabilir miyim? Sayın Maestro'dan ne istiyorsunuz? Otelde bir hırsızlık vakası oldu da. Bir türlü anlayamıyorum. Acaba hırsızlığı beyefendinin mi yaptığından şüphe ediyorsunuz? Gerçekten son derece üzücü bir şey ama. Beyefendiyi genç bir hanım suçluyor.、O、ona bir ziynet eşyası hediye etmiş. Beyefendi yanında sık sık ziynet eşyası taşır mı? Ziynet eşyası mı? Hemen hemen her zaman. Neden acaba? ...bir nevi batıl itikad olsa gerek. Şu anda beyefendinin nerede olduğunu da biliyor musunuz?、E, konserlerden sonra ek seriye gezintiye çıkar. Yalnız mı gider? Evet. Beyefendi yabancı mıdır? Bu soruya cevap verebilmem için şu anda hangi ülkede olduğumuzu düşünmem lazım.、E, affedersiniz komiser bey ama Frederick Carroll'in uluslararası üne sahip bir kimseniz. Tartışma konusu bu değil müdür bey. Görevimi yerine getirmem lazım. Birkaç ay önce azılı dolandırıcılardan olan Molzer'i kıstırıp yakaladım. O da dünya çapında bir insandı. Söyleyin bakalım beyefendi ne kadar zamandır gezintiye çıkmayı itiyat edindi Bu onun o andaki ruhu haline bağlı bir şey Demek ruh haliyle ilgili O sanatçıdır komiser bey Hemde büyük bir sanatçı Dışarıda gezinerek geçirmediği geceler nadirdir Nerelere gezintiye çıkar? Sessiz caddeleri dolaştır Tenha parkları sever Hatta köprüleri de Köprülere vurgundur o Demek öyle Otelin arka duvallarına ne dersiniz? Asla hiçbir zaman Komiser Bey, düşünmenizi rica ederim. Karolin... Ünlü bir sanatçı. Ne var ki sanatçılar her an şüphe altındadılar Müdür Bey. Onların ne yapacakları hiçbir zaman bilinmez. Beni burada bekleyin lütfen. Ne kadar da duygusuz bir insan. Huzursuz bir gece. Ah!、Oh. Sayın Maestro, döndünüz demek. Rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim Maestro. Görüyorsunuz ki. Hazırlanıyorsunuz. Evet. Erken olursa iyi olacak diye düşündüm. Biliyorsunuz öbür gün Lisbon'da olacağız. Sahi mi? Şüphesiz. Perşembe devlet başkanının huzurlarında dokuzuncu senfoni. O geçen haftaki program değil mi? O Lisbon değildi.、Aa. Sonra o başkan başka başkandı. Aa, demek öyle. Madame ben size...、Ah, döndüğünüze o kadar sevindim ki sayın maestro tahmin edemezsiniz. Bana son derece mutluluklar bahşediyorsunuz. Ümit ederim madame. Biliyordum zaten. Neyi biliyordunuz? Bana mutluluklar vereceğinizi. Demek öyle. Ama bunun niçin böyle olduğunu biliyor musunuz? Şahsınızda mükemmel bir insan buldum donda. Hayır madame. Sizin mücevherlerinizi bulduğum da onun için. Bakın.、Oh, nereden buldunuz bunları? Ha, unutmadan söyleyeyim, herhalde bir yüzük noksan olacak. Bu arada çünkü onu hediye ettim. Bu arada hediye mi ettiniz? Küçük bir hediye için insanın yanında hiçbir şey olmazsa birden nasıl şaşkınlığa düşeceğini tasavvur edersiniz herhalde.、Oh, tabii tabii. Tabiatıyla size bunu uygun bir şekilde ödeyeceğim. Rica ederim maestro. Bunun lafı mı olur? Beni mahcup etmiyiniz. Size bir yüzük hediye etmiş olmaktan şeref duyarım. Hele <gülüyor> bunda. bir de aşk oyunu olursa madem yanlış anlamayın bunun aşkla bir ilgisi yok、oh, rica ederim maestro pekala karşılıklı güven zamanda yerleşir zorla güzellik olmaz anlatın bakayım bunu nasıl ele geçirdiniz odanızı terk ettiğim anda balkonda kendi odamı bulmak için sağ tarafa döndüm bu anda şüpheli bir şahısla karşılaştım şimşek gibi bu olsa olsa çarlıdır diye düşünüyorum ustaya düşünülmüş bir şey ona seslendim. Bana döndüğü anda hemen ceketinden yakaladım <gülüyor> ve ceketi bir hamlede çekip sırtından çıkardınız. Evet, onun yerine benimkini verdim. <gülüyor> Gerçekten böyle mi oldu sayın maestro? Ee,、eh, diyelim ki aşağı yukarı öyle. Herhalde önemli bir şeyler ele geçirmiş olmalısınız. Bunları size geri getirdiğim için sevinçliyim madam. Aklımdan neredeyse hepsini almak geçiyor. Anlamadım. Yani ne demek istiyorsunuz? Ne yazık ki bu kıymetli şeylerin hepsi bana ait değil. Öyle mi?、E, kime ait olabilir acaba? Örneğin kol düğmeleri bir erkeğin olmalı. Evet. Anladığıma göre Charlie bu akşam bu beyin odasında en büyük ve en başarılı imtihanını vermiş olacak. Bunu nereden biliyorsunuz? Polisten öğrendim. Benim odamı aradılar. Neden sizinkini aradılar acaba? Bana söylediklerine göre formalite icabıymış. Öbür odaları da arayacaklarmış. Belki de sizinkinde. Öyle mi? Zavallı Viktor. O da kim? Uşağım. Dışarı çıkmak istediğim zaman üzüldü, müsaade etmedi. Oo, hemen gitmeliyim. Hemen gidiyorsunuz. Ee, gene görüşürüz madem, nasılsa yüzüğünüzü ödeyeceğim. Anladığıma göre değerli bir şey olsa gerek.、Ama、rica ederim sayın maestro. Siz de beni değersiz şeylerle mahcub etmeyin. Tekrar görüştüğümüzde müzikten bahsederiz. Görüşeceğiz madem. Ortaya kendiliğinden bir konu çıkacaktır. <gülüyor> Belki Perşembe günü Lisbon çevresinde küçük bir araba gezintisi yaparız. Ya da gelecek çarşamba Püriye'de beraber yemek yeriz. Orası da neresiydi? Londra'da.、Ha. Çarşamba günü orada Pastoral Semfoni'yi idare edeceksiniz. Öyle mi? Aa, evet.、E, vaktim olursa ay ay.、E, Allah'a ısmarladık. Eşyaları unutmayınız.、E, bunları ne yapayım acaba? Bilmem. Ama bazı sebeplerden dolayı... ...ben bu kez mümkün mertebe hafif seyahat etmek istiyorum. Bunları belki polise teslim etmeniz gerekecek. Hiç de iyi bir fikir değil. Sonra beni hırsız sanırlar. Aha, sizin gibi kıymetli maestro... ...asla... Bayağı korkuttunuz Öyle mi üzüldüm Niyetim sizi korkutmak değildi Güzel bir sabah、ha? Biraz serin ama Mevsiminden olmalı. Oha şüphe yok Bay Karolin. Beni tanıyorsunuz demek. Sizi kim tanımaz ki? Bunda hakkınız var. <gülüyor> Bundan sonra sizi daha iyi tanıyacağımı ümit ederim. Ümit mi edersiniz? Acaba benimle bir operayası mı söylemek istiyorsunuz? Hayır öyle istiyorsunuz? değil. Ya da bir enstrümantal konser. Bu alanda da müsterih olabilirsiniz. Aman yarabbim çok şükür. Bu gibi şeylerle nasıl rahatsız edildiğini tasavvur edemezsiniz. Peki ikimiz bu gibi rahatsızlıkları bir müddet için bir kenara itmeyi başarırız. İkimiz mi dediniz? Adım Gruh. Doğrusu bu isim bana yabancı. Dahası var. Orada ne yaptığınızı sorabilir miyim? Sizi bekliyordum. Beni mi bekliyordunuz? Aaa burasının benim balkonum olduğu anlaşılıyor. Şüphesiz. Yoksa başka bir yere mi gitmek istiyordunuz? Hayır ama bu gece bir kez odamı şaşırdım da. Evet yanılmak insana mahsus bir şeydir Bay Karolin. Bunu duymak beni sevindiriyor. Yani bu gece bunu ben de anladım. Bu gece acaba bir kadının odasına girdiniz mi? Evet ama bunu nereden biliyorsunuz? Ön sezi. Mesleğin verdiği bir alışkanlık. Peki ama benden istediğiniz nedir Bay Gurul? Komiser Gruh Komiser Gruh Hırsızlık masasından Hırsızlık Ve burada beni mi bekliyorsunuz? Evet Bay Karolin Bir şey mi oldu acaba? Bunu içeride konuşalım daha iyi Bay Karolin İçeride mi? Nasıl arzu edersiniz? Buyurun Hayır Bay Karolin siz Rica ederim burası benim evim Siz buyurun Polis her yerde kendi evinde sayılır Rica edeceğim Ben rica edeceğim buyurun, buyurun efendim、Karolin. Siz buyurun istirah edin Önden buyurun Hayır ben, ben siz Lütfen Pekala timing? よし Ne bileyim, maskot bana aittir. Size ait olan nedir Bay Karolin? Küçük Buda heykelciyi, bana şans getirir o. Diğerleri kime ait öyleyse? Bunu ben de bilmiyorum. Demek bilmiyorsunuz, ha, pekala. O zaman belki bunların sahiplerini birlikte bulmamız gerekecek. Doğruyu söylemek gerekirse komiser bey, bütün bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bu eşyaları çalmadım ben. Tabii siz çalmadınız Bay Karolin. Bilakis, nasıl söyleyeyim, kabullendim. Sırtımda benim olmayan şu ceketle birlikte. Bütün bu söylediklerimin inanılmayacak şeyler olduğunu biliyorum zaten Belki de biraz inanılır cinsinden olmalı Olanı biteni anlatayım mı komiser bey? Kanaatime göre anlatacaklarınıza sadece emperazaryonuz...、E, ...Bay Rosenbart'ın ilgi duyması gerekecek Değil mi Bay Rosenbart? Ama... Bu, ...bu imkansız bir şey Bay Komiser Bay Rosenbart bu eşyaları yakından tetkik etmenizi rica edeceğim Sizin mi bunlar? Meseleyi siz açıklayınız Sayın Maestro、e, Merak etmeyin kendisine söz hakkı vereceğiz Sizden bir kez daha bu eşyaları tepkik etmenizi rica ediyorum. Sizin mi bunlar? Eee, hayır! Hayır, bunlar benim eşyalarım değil. Bu da ya demek! Bunların hiç biri bana ait değil. Dikkatinizi çekelim, Bay Rosenbart! Bu eşyalar sizin ifadenizde belirttiklerinize harfiyen uymaktadır. <gülüyor> Tam olarak değil, komiser bey. Bay Rosenbart! Bay Rosenbart rica ederim beni aptal yerine koymayınız Söyler misiniz bunlar sizin mi değil mi Hayır benim değil Gittikçe ben de ilgi duymaya başladım Bunlar kimin acaba Aman beyefendi kendi eşyalarınızı hatırlamıyor musunuz Beyefendi demek bu kadar unutkan olmuş Bazen beni bile tanımadığı oluyor Halbuki 18 seneden beri hizmetlerinde bulunuyorum Beni çok üzüyorsunuz beyefendi Çok Beyefendi bu hanımı tanıyor musunuz Şüphesiz ee, ben... Bir noktayı biletmene müsaade buyur olur mu Miss Schrankmaker farkında mısınız bilmem Şu anda yeni açmış bir çiçeğe benziyorsunuz Beyefendiyi tanıyorsunuz değil mi Miss Schrankmaker? Yüzük ne kadar da sizin olduğunu söylüyor O zaman Yakut üzerinde isra edişime şimdi bayağı seviniyorum Beyefendi illa da ametist olsun istiyordu Ama ben kendinize uymayacağı kanaatini isra ederek Özür dilerim、evet. Viktor Ametisti isteyen sizdiniz Ben Yakut için Pekala pekala Belki de öyle olmuştur, buna rağmen... Bir dakika, bir dakika! Bu yüzüğü ne zaman ve nerede satın aldınız, sorabilir miyim? Neresiydi o? İlkbaharda Marit'te miydi acaba? Sonbaharda Rü de Rivoli'deydi. Victor, hatırlamıyor musunuz yoksa? Karlı, soğuk bir gün... Aaa tamam, tamam, tamam! Buna rağmen beyefendiyi bir türlü tutamamıştım. Yeter! Ee, Miss Schrankmaker, size tekrar soruyorum. Bu iki beyi tanıyor musunuz? Ee, şüphesiz. Miss Virginia, sizi ikaz ediyorum. Bu bey biraz önce odanıza giren adam mıdır değil midir? Evet komiser bey, odana giren bu beydir. Onu önceden tanımadığınızı söylemekle beni yanıltmak mı istediniz yoksa? Sizi hiç bir zaman yanıltmak istemedim komiser bey. Sorularınızı benden istediğiniz şekilde nezaketen cevaplandırdım. Bu genç hanımın şahsında ben de Sayın Maestro'nun eski bir tanıdığını sezer gibiyim komiser bey. Miss Virginia! Neden bana demin odanıza yabancı bir adamın girdiğinden bahsettiniz? Annemin bu ilgiyi bilmemesi gerekiyordu. Çünkü böyle şeylere karşı son derece tahammülsüzdür. Anlıyorsunuz bir sanatçı... Hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey! Hah! Üzüldüm doğrusu. Beyefendi! Siz Miss Virginia'nın odasına ne mahsatla girdiniz?、Ha? Ee, şey,、e, hanımefendiye küçük bir hediye vermek istiyordum da... Sık sık böyle hediyeler verdiğiniz oluyor mu? Asla! Öyleyse bu eşyalar kimin oluyor? Uşan Viktor onların bana ait olacağını söylüyorsa benimdirler. Viktor daima haklıdır. Bay Rosenbart, siz de iddianızda ısrar edip... ...bu eşyaların sizin çalınan eşyalarınızla bir ilgisi olmadığını söylüyorsunuz değil mi? Evet, evet bundan ısrar ediyorum. Hayatımda böyle bir deliller ordusuyla ilk kez karşılaşıyorum. En iyisi sizin topunuzu birden... <gülüyor> Bakın, bakın hepinize tavsiyem şu olsun, bir daha bu şekilde sakın polisi ayaklandırmayın. Geberecek olsanız bile feriatlarınız boşuna olacak. Kılımımızı kıpırdatmayacağız. Gel buraya, gel buraya haberle gidiyormuş. Gel, gel, gel. gel buraya. <gülüyor> i̇şte böyle sevgili dostum Karayelim. Bu kez de işler yolunda gitti. Şu güne Amerika turnenize karışmamış olsaydım... ...sizi bu kadarla bırakmazdım herhalde. Ama ileride ne yapacağımı ben biliyorum. Bay Victor... ...burada aklı başında tek insan sizsiniz galiba. Hanımefendi... ...mübalağa etmeyeyim ama... ...sanırım görüşünüzü tasvir etmem gerekecek. Bundan başka siz bir şeyi kaybolmamış... ...hediye vermemiş ya da eşyası çalınmamış tek kişisiniz. Ne olur bana da açıklayın. Neler... Olayı sizin... artık ben açıklayabilirim. Ee, bir dakika... ...sizin açıklamalarınızdan daha çok beni ilgilendiren şey... ...belki anlarsınız... Cüzdanım. Çalınan cüzdanım. <gülüyor> yani cüzdanım. Evet evet hanımefendi.、E, cüzdanımı isteyebilir miyim? Yanılıyorsunuz Bay Rosenbart. Cüzdanınız ne yazık ki bende değil. Beyefendi yalvarırım size verin şunun cüzdanını geri. Serüveninizin hiç de iyi bir şekilde sonuçlanmadığını anlayın artık. Sizi ikaz ediyorum Bay Koroli. Bu iş nasılsa bir defa oldu diye artık benim de iyi niyetime güvenmeyin. Azizim Rosenbart. İnanınız cüzdanınız bende değil. İçindekilerle birlikte Charlie adlı bir adamın cebinde bulunmakta. <gülüyor>、ah. Bay Rosenbart. İşi tatlıya bağlamak için borcu ben kabulleniyorum. Benim paramla mı? Bay Karol'un size borcu ne kadar? En az on bin mark.、Heh. Buyurun paramı siz. Günaydın bayanlar baylar. Eller yukarı. Buyurun. Evet duvara dizilip sıra olmaz ricaydı bilirsiniz.、Oh. Ee bana bak parayı saymana lüzum yok. Ver ben sayarım.、Oh. Elimdeki o destiyi sessizce masaya koy bakayım.、Ah. Müdür bey. Müdür bey. Ha niye? Ne oluyor? Ayy uyuyakalmışım burada Karşıya beylerin gelme sıraya girmenizi rica ediyorum <gülüyor> ee, Bu da ne demek ha? ha Baskını uğramışım Doğru tahmin ettiniz <gülüyor> ee, Polis,、e, polis sokmur burada polis nerede ya? Ee, biraz önce gitti müdür bey Üstelik şahane bir emirle Polise ne kadar teşekkür etsem az gelir Yoksa bu güzel toplantıya katılamayacak Şu anda elde ettiğim bir avuç ganimetle evde kalacaktım Bunların önemli bir kısmını da ben ele geçirdim değil mi? Ama bu cüzdan hariç Bay Karolin Bay Rosenbart sizin mi bu cüzdan? Herhalde Oh, çok şükür yarabbim Hiç ama hiçbir şey anlayamıyorum Birazdan her şeyi anlayacaksınız müdür bey Olayı açıklayınız lütfen Charlie ha, Demek onu bu kadar iyi tanıyorsunuz Onu、mi? ancak sizi tanıdığım kadar tanıyorum hanımefendi、e, Ama ona adıyla hitap ettiniz Bilseydim size de adınızla hitap ederdim ha, Adım Virginia Lütfen sohbeti sonraya bırakıp kıymetli dikkatlerinizi bana veriniz Gerçi acelem yok Polis çekilip gitti Evet bayanlar baylar Müsaadelerinizle artık işe başlayabilirim Bu paralar sizin hasılatınız olsa gerek sayın baş maestro. Siz kimsiniz beyefendi baş maestro? Charlie ne olur bana baş maestro diye takılmayınız. Sağfedersiniz bazen unutuyorum. Size gelince bayan Virginia böyle hitap ettiğim için özür dilerim ama soyadınızı bilmiyorum. Shrankmaker. Sizden yüzüğünüzü buraya atmanızı rica edebilir miyim bayan? Bay Carolin'in size genisini alacağını sanıyorum. Sahi mi bay Carolin? Bunu sonra konuşuruz bayan Virginia. <gülüyor> o kadar çok bahçelerde bulunmuyunuz bay Carolin. Zira büyük kayıplara uğradınız. Müdür bey, şimdi sıra sizde. Benim yanımda hiçbir şey yok ki. Size yardım edersem bakın neler ortaya çıkacak müdür bey. Ha, gördünüz mü bir cüzda? <gülüyor> Şefkalade. Alın. Başka bir şey de yok.、E, Kıvavat iğnesini de. Ay. İşte oldu. Son olarak Bay Carolin tekrar size dönelim. Şu ceketten arda kalanlar ne oldu acaba? Onları asıl sahibine geri verdim. Trotla mı? <gülüyor> Adun edir bilmiyorum. E, sizin için Suzanne Chopin, benim için Walter Oth Krais. Asıl sahibi. <gülüyor> ne güzel bir söz. Şaka bir yana size bir öýt de bulunmak isterim baş maest şey arkadaşım demek istiyorum. Sakın mesleğinizi terk etmeyiniz. Bunu bu gece birkaç kez düşündüm zaten. Benim için merkezin kıvıracağı bir iş değildir. Herhalde bunu bir noktaya ulaştırdığımız sanırım artık. Bugüne bugün en korkuluk hırsızlardan biri olmanın gururu için diyeyim. Charlie Bowles. <gülüyor> Boğaz mı? Siz! Şu ünlü hırsız! Evet hanımefendi <gülüyor> ta kendisi! Charlie Boğaz! <gülüyor> eh! Artık gidebilirim! Aaa! Az kaldı unutacaktım Bay Karolin! Şu maskotu da verin bakayım! Aaa! Katliyen vermeyin! Çabuk çabuk atın onu buraya! Aaa! Ne doymak bilmez insanmışsınız yahu! Doymak bilmez mi? Ben mesleğimi ciddiye alırım dostum! İyi ama bir kimseye bir şey hediye edebilirsiniz! Hediye mi? Bana kimse bir şey hediye etmiyor ki! Her şeyi alnımın teriyle kendim kazanıyorum! Hah şöyle, yani bu insana uğur getiriyor değil mi Bay Karolik? Ah işte burada nihayet <gülüyor> bulabildik, hiç sayılır mısın ya? Eller、oluyor. yukarı, <gülüyor> <gülüyor> o kadar <gülüyor> acele etmiyin. Ama! Ver bakayım şu fotoğrafı makyelesini, çantayı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a ısmarladık! <gülüyor> Büyük Oteldeki Misafirler adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Wolfgang Hildesheimer Çeviren ve radyoya uygulayan Kemal Yeşilay Reji Zihnik Üçümen Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Victor Necdet Yakın Gazeteci Kız Birsen Kaplangı Karolin Zihnik Üçümen Madame Chopin Gönül Ülkü Otel Müdürü Ali Yalaz, Komiser Bilge Zobu, Charlie Selim Naşit Özcan, Virginia Ayşegül Devrim Karagözoğlu, Bayan Schrankmaker Gürgürgün, Eberle Metin Çoban, Rosenbart Kayhan Yıldızoğlu. Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.